Bazen ufuklar daraldıkça daralıyor ve biz, herkes kendi seviyesine göre, ruha dar gelen efada takılıp kalıyoruz. Dünya da sıktıkça sıkıyor. Böyle durumlarda imanın vereceği genişliği vicdanlarımızda nasıl duyabiliriz? Aslında genişlik içinde böyle bir darlık yaşama veya darlık içinde çalışıp genişliği bulma meselesi insanın ya en önemli sergüz demek lazım ve insan insanoğlunun macerasıdır. Meleğin ufku mahduttur. idrak anlamı da mahduttur. Bir meleğin ufku bizim on katımız olabilir. Bu kat ne kadarsa o kadar kalır. Onun içinde bir tebedül, tağayyür, televün olabilir yani. Farklılıklar, ilahi tecellilere göre farklı duyuşlar olabilir.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 bir yönüyle insan cismaniyeti ve bedeni itibariyle bir darlığın mahkumu gibidir öteden beri de böyle olmuştur enbiya-i izam istisna edilecek olursa enbiya-i izamın saadet hanelerinde neşet eden insanlar da bu kaderden müberra değildirler onlar da aynı kaderin mahkumlarıdırlar aynı zamanda bir genişlik de vardır yani potansiyel bir genişlik de vardır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 zaten bilenlerin de bildiği gibi bu esnada şok olur, yine acı duymaz. Onun o esnadaki depinmesi falan bunlar şeylerdir. Refleklerdir. Tabi reflekslerdir bunlar. Yani cesedin tepkisidir. Yeni, farklı bir şeye tepkisidir. Dolayısıyla o yönüyle eğer hayvan içinde kullanılacak su tabir, hayvan insandan daha mutludur denebilir. Çünkü ne geçmiş zamanın alamının şekeri, ne gelecek zaman halamını veya lezzetini yaşar. O, işte Çin'de bulunduğu dar zamanın nesi ise onu yaşar. Ev er durumların tabiriyle bazen dırçık atar. Hoplayıp tutamaya derler onu. Danalar baharda dışarıya çıktıkları zaman öyle yaparlar. Neşelenirler. Bir yer içerler. Yan gelir. Kulaklar üzerine yatarlar. Onlar da belki mahdut sınırlı bir lezzet var.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 potansiyel üstünlüğü değerlendiremeyen bir insan, aklen çok gelişebilir. Fakat cismaniyet ve bedeninin tesirinde kaldığı sürece hayvaniyetten çıkamamış, cismaniyeti bırakamamış, kalp ve ruhun dereceye hayatın yükselememiş demektir. Dolayısıyla o bir darlık içindedir böyle bir insan. Bu meselenin bir yanı yani. Darlık nedir, genişlik nedir yani? İnsana inancı ve genişlik verir. İnsana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 Bazıları maddi ve dünyevi refahları itibariyle siz dıştan bakınca zannedersiniz ki bunların hiçbir elemi ve kederi yok. Oysa ki öyle değildir yani. Her zaman çevrelerinde grubu eden insanların hiç de öyle olmasını beklemedikleri bazı kimselerin, bazı durumların, bazı şeylerin, bazı güzelliklerin, bazı cazibedar şeylerin, bazı neşelerin, bazı neşvelerin gidip gruba kapanması karşısında onlar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 psikolojik tahlilleri yapılabilir bunun. Gençler de ummiyeti itibariyle içinde sıkıştıkları zamandan, o zamanın darlığından bunalarak, daha ziyade onlar da geleceğe sığınırlar. Tül rüyaları vardır, hülyaları vardır. Onları gerçekleşeceğini zannederler. Oysa ki gelecekte gelip zuhur ettiği zaman an olur o da, hal olur yine. Hal haline gelince yine bir tarafa sığınma lüzumunu duyarlar.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 Şimdi insan inancıyla öyle bir ufuka ulaşır ki hakikaten onları düşünürken, tahayyül ederken onların içinde kendisini görür. Hatta destanlaştırdığı bir kahramanlığı anlatırken kendini onun yerine koyabilir. Hatta Halide veyahut da Hamza'ya kılıç vurdururken o kılıcı kullanan elin kendi eli olduğunu zanneder. Ve kendinden geçer o zaman. Bu imanın insana kazandırdığı genişliktir tabiri diyerek vicdan genişliğinin sine genişliğinin kazandırdığı bir genişliktir. O vicdan genişliği çok önemlidir yani. Ancak onunla insan dünü, bugünü yarınla beraber duyabilir. Dünün bütün güzelliklerini yarının bütün güzellikleriyle beraber bütün, bugünün bütün güzellikleri içinde duyar. O zaman ne geçmiş adına eyvah der filan kaçırdık, fevt ettik, keşke geçmeseydi biraz evvel dediğim gibi benim. Ne de gelecek adına işte tülfenbe hayaller içinde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 ve hayatını bir genişlik içinde geçirir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşadığı dönem çok sıkıntılı bir dönem olmasına rağmen As, Saadet, Mutluluk Çağı diye isimlendiriliyor. Bir de eserlerde daha dünyadayken cennete ait hazları yaşamaktan bahsediliyor. Bunları izah eder misiniz? E, cennet aslında insanın vicdanında yaşattığı o çekirdeğin inkişafından başka bir şey değiller az bir dikkatlıca bir imanı nazar yaptıklarında onu inkişaf etmiş olarak görebilirler. Yani ser çekmiş, sol, dal budak salmış böyle. Adeta kendilerini onun gölgesinde sayesinde hissedebilirler yani insanlar. Bu açıdan da böyle çok ciddi bir cennet arzuları da yoktur onların. Korsa götürü kor orada. Zaten vicdanlarında yaşıyorlar onu. Şimdi o insanlar aslında yüreklerinde o cennet duygusunu yaşıyorlardı. Allah'ın rızası duygusunu yaşıyorlardı işlerinde. Bir, o durumları vardı. Yani gidecekler yer itibariyle hiç endişeleri yoktu. Ne gibiydi tıpkı yani? Hazreti bir iki yerde misal verdiği gibi dar ağacına çıkıyor. Fakat işte o dar ağacına iki yol var. Yani inanç ufku itibariyle kapalı bir insansanız, dar bir insansanız siz bir yokluğa, bir hiçlik kuyusuna düşüyorsunuz. Ama orada diyor ya o dar ağacını anlattığı yerde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 Kellemin alındığı yerde bir kapı aralanacak. Ben oradan bir tarafa gideceğim yani. Tıpkı şeyit gibi gideceğim diyor. Bir ikincisi de esas insanın böyle saadetine medar olabilecek şeylerin keşfedildiği bir asır olması itibariyle saadet affzadır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu büyüğü çözmüştür. o sihirli anahtarı insanlara teslim etmiştir. Onun teslim ettiği anahtar sayesinde işte bizi o saadet sarayları mutluluğuna ulaştırabilecek şeyler elde etmişiz demektir. Şimdi bir şeyin esbabını, vasıtalarını, argümanlarını elde edince ben saadet verdim der misiniz, demez, demez misiniz? Ne gibi yani? Mesela size her yerde hemen vazife verebilecekleri bir diplomayı, bir şeyi, sertifikayı elinize aldığınız zaman ben bununla değişik yerler, öğretmenlik de yapabilirim, tabi de yapabilirim, mühendislikte de yapabilirim der misiniz, demez misiniz? İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem in insanlığa sunduğu o saadet kapılarını açabilecek o anahtar o asrı saadet asrı yapmıştır. Potansiyel olarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in idrak eden insanlar, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in açtığı ufukta onunla beraber mahiyeti kazanmış insanlar demektir. Şimdi öyle bir ası size sorsalar, bu asr hakkında fikriniz nedir? Nasıl bir yorumda bulunursunuz? Siz o asrı saadet asrı der misiniz? Demez misiniz? Bir de yani bu yönüyle böyle bir saadet asrıdır. Bir diğer mesele, İslam'ın kendi güzellikleri vardır esasen.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 onu kaybeden saraylarda da olsa zindandadır diyor yine sözlerde. Bu zaviyeden bakmak lazım. Demek ki asil saadet insanı zindan da olsaydı, işte diyelim Abdullah bin Zafetü Sehmi gibi başlık kaynayan su kazanlarına sokulsaydı, yüzün etleri dökülseydi, çilleşseydi, yine de mutluydu o insan. Çünkü saadet aslındaydı. Adeta bir hazire-i kuts içinde bulunuyordu.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 o ölçüde Cenab-ı Hakkı iştiyakla doludur. Bildiği ölçüde. اَحَبَّ Allahı, اللّٰهِ اَحَبَّ اللّٰهُ لقاه. O Allah'a mülaku olma için bayılır, ölür ölür dirilir. Beni ne zaman huzuruna alacaksın der. Ben sana karışmam, kadere de karışmam. Verdiğim hükme, baş kaldırmam. Hükmü kazaya caninedir inkiyadım. Der ama fakat iştiyak başka bir meseledir yani.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 Meseleyi bu taraftan işlettiğimizde yani imandan ilme, ilimden marifete, cumali ilimden imana, imandan tafsil ilme, tafsil ilimden marifete gibi bir sürecin lüzumu üzerinde duruyoruz. Esas retire olması lazım. Siz isterseniz meseleyi o retireye göre ele alabilirsiniz. Bu yukarıya doğru yükselme demektir. Yani siz bu mevzuda yükseldikçe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 İni ve da nazar ile ve şevkan Allah Teâlâ benim bu sevgili kulum bana reyel ayin, beni görecek şekilde ne zaman mülakol olacak? De, Allah da sana öyle bakar. Benim kulum der o. Benim kulumu gördünüz mü der melekler. Benim bir kulum var, benzetmek olmasın. Hani birinin çok başarılı bir oğlu olur. Öyle bir oğlunuz olsa yani. 10 işte yaşındayken çözülmeyen problemleri çözse gelen herkese tanıtırsınız. Allah'ın ki beşeri, aiz, zaaf, nak, bunlardan münezzeh ve müverradır. Onun mualla, müteal, aşkın zatına yaraşır, yakışır şekilde böyle bir şeyi vardır. Murad-ı vardır diyelim. Temkinli konuşalım. O kulunu gösterir.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 o kullarda da öyle bir bakış meydana gelmiştir. Kulda öyle bir bakış, öyle bir ihtiyaç, öyle bir arzu yoksa Allah ona bakmıyor demektir. Hatırlarsanız yine Muhammed Bavuddin Akşibendi Hazretleri'nin bu mevzaki bir mülazatını arz etmiştim size. Müritleri kendi kendilerine konuşuyorlar. Hazreti biri diyor öyle seviyorum ki ben bir kere yani cemali ve kemaline bakınca böyle bana desek ki canını ver seve seve veririm diyor. Misal öbürü de başa bir şey diyor. Ben yülüyorum diyor vak anlat. Yemesem, içmesem böyle hep hakikaten karşısında diz çöksem, dizem dizlerine versem, hep onun mübarek yüzüne baksam, hep onu okumaya çalışsam falan diyor. Öbürü bir şey diyor, öbürü bir şey diyor. Hazret birden elini kapını sövelerine tutuyor. Beliriyor orada diyor. Konuştuğunuzu düşündüğünüz şeyler diyor hissettim diyor. Eve bir teveccüh buyuruyor kendi teveccühünü alıyor onların karakterinden, birden bile işlerin her şey siliniyor Hazret onların içindeki o müritlerden biri haline geliyor sonra meseleyi iade ediyor anladınız mı diyor teveccüh kimdenmiş siz kendinizden zannediyordunuz şimdi bu meseleyi zatü iluyete nispet ederek alabilirsiniz siz delice Allah'ı seviyorsanız matlu bo maksud demiyorum demiyor mu Nam cami huwel matlo Siz hep öyle diyor, onun için hakikaten bir dil mecnun gibi yaşıyorsanız, olmazsa ne hayatı ben? Diyebiliyorsanız, bilmezlisiniz ki nezri ülhiyet o kıymete aitsiniz. Ve sizde bir donukluk, bir yokluk, bir kuraklık varsa şayet, bu bir yönüyle öteden sizin içinize aksediş demektir.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 Kuru bir kuruntudan ibarettir, aldanmışlıktan ibarettir. Rabb bir firvarhan takıyor Allah aleyhisselam. Bir bilseniz ne kadar diyorum? İçimde senden başka her şeyi al battına düştüm. Sadece sen kal. Çünkü içimde kalmaya layık olan sadece sensin. Her şeyi al. Canım buna mani ise onu da al.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 secdesinde bulunmalarının arkasındaki temel espri de budur. Şimdi sen bu kıymetle bir varlıksın. Nasıl olur böyle bir konuma getirilirsin de sen onun hakkını vermeden müsenkif davranırsın. Ona temerrüt demezler mi? İnat demezler mi? Evet. Mesele o. Mesele kurtulma kurtulmama meselesi değil. Onlar Allah'ın bileceği şeyler. Allah'ım seni istiyoruz sadece. Seni istiyoruz. Bizi başkalarına bağlılık cinnetinden kurtar. O bir cinnettir. Kötü bir cinnettir. Cinnet insanın sorumluluğunu götürür, mesuliyetini azaltır. Onu tanımama cinneti, ona küfür cinneti, dalalet cinneti, anarşi cinneti, sapıklık cinneti, din düşmanlığı cinneti, insanın sorumluluğunu katlar başına gelecek cezaları ağırlaştırır.